Günaydın. İstanbul Serbest Mimarlar Derneği'nin katkılarıyla hazırladığımız Açık Mimarlık Programı'nın ikincisine hoş geldiniz. Ben İpek Akpınar. Ben Hüseyin Kahvecioğlu. Ben Hasan Cenkdereli. Beraberce mimarlığın halleri üzerine sohbete ve e, tartışmaya açacağımız bu programda sevgili Hüseyin'den aslında olağanüstü bir geziden döndü, bir etkinlikten döndü. Ondan ilk haberleri alalım. E, olağanüstü çünkü Türkiye'de yapılan ilk e, mimarlık bieneli sayılabilir, Antalya Mimarlık Bieneli. Geçtiğimiz hafta oturumları vardı. Bienel kapsamında e, sergiler, çeşitli atölye çalışmaları gerçekleşti. E, bunlardan belki ilerleyen programlarda bahsederiz daha uzun. E, ama devam eden sergilerle ilgili bir bilgilendirme yapmak gerekir ki e, izleme olanağı olanlar bakabilirler. E, hepsini sayamayabilirim ama hatırlama gelenler Levent Şen, Türk Cem Kozar, Ahmet Önder, Eylem Erdinç, Boğaçan Dündar alp, Salih Küçük Tuna, Ebru Erdoğanmez, Mert Eğiler, Alişan Çırakoğlu işleri olan e, mimarlardan e, dokuma fabrikasında, Cumhuriyet Meydanı'nda, Karaleoğlu parkında, Yat limanı ve e, <gülüyor> kale içinde e, bütün bu işler görülebilir. Ne zamana e, kadar? E, tahminimce ay sonuna kadar görülebilir. Cam piramitte çeşitli sergiler var görülebilecek. E, buradan sözü belki e, Şarköy'e bağlayabiliriz. Neden Şarköy? az sonra Cenk, Cenk anlatacak ama Antalya'dan önce bir de Şarköy gezimiz vardı. Sözü Cenk'e bırakıyorum. Hep beraber yaptığımız bir geziydi. Hep beraber derken İTÜ Mimarlık Fakültesi birinci sınıf öğrencilerinden metaleptik diye bir grubumuz var açıkçası. Hüseyin Hocam'la beraber bizim de yürütücüsü olduğumuz o grupla beraber yaptığımız Said Ali Kökner'ın bizi yönlendirmesiyle gidip keşfe başladığımız Şarkköy'ü biraz bugün dillendireceğiz. Mimarlığın tüm hallerinden bugün mimarsız halini yani mimarlığın, mimarlığın bizim, mimarsız hali. Hali üstüne konuşacağız biraz. Orada var olan çok hafif kendi yerine özgün strüktürlerden bahsedeceğiz. Adına daldır çıkart denilen Yani Bunlar aslında balık tuzakları. Bunlar üstüne konuşacağız ve de bugün konuk olarak aslında stüdyoda ekstra kişiler yok. Onun yerine yine bizim birinci sınıf öğrencilerimizin yapmış olduğu röportajlar, ses ve konuk olarak yani doğrudan şarköylüler oraya konuk olarak gelecekler. Bizimle beraber olacaklar bugün. Aslında biraz şarköyü ve bu dalyanları e, kullananlarından, kullanıcılarından şarköylülerinden dinlemeye başlayabiliriz. E, şimdi ilk önce e, balıkçı e, Osman Bey ve dalyan sahibi Doğan Bey bize biraz bu e, dalyanları anlatacaklar. E, şimdi onlara bir kulak verelim. E, Halk dilinde dalyan olarak geç, geçmesine rağmen e, resmi olarak daldır çıkar diye geçiyor. Şimdi eskiden Büyük silindir şeklinde ağaç tomruklarından kollu çıkık, kuyudan e, su çekilen sistem şeklinde makaralardan da e, kafaların, dalgıçların aşağıya inip çıkması için. Daha sonradan cami Usta e, buna biraz daha e, teknoloji açı, açısı vererek diferansiyel sistemini getirdi. Bu hava dalyan havası derler. Bulanık su. Yani bunun çekilmesi için bulanıp suya ihtiyacı var. Ee, açık suda herhangi bir faaliyet gösteremiyor. Senenin e, bir ayı veya iki ayı bu dalyanlar daldır çıkarlar faaliyet gösterebiliyor. İçerideki çıkrığı saldığınız zaman öndeki iki tane ağın ucu aşağıya kuma kadar iniyor. A bu sefer ön tarafta gerili. Sorba şeklinde bir mendili göz alın. Ön tarafı kumda, arka tarafları yukarıda. Dalganın e, sert olması suretiyle balığın göçü poyraz. Yani bize Karadeniz'den Ege istikametine e, gelen sürülerden veya tek olarak anın içine balık giriyor, karambole. Yani bilinçli bir şekilde değil. İçeriden defransiyel veya artık çıkrık varsa çıkrıkla defransiyel varsa Defransiye e, çekmek suretiyle A'nın iki ucu üst tarafa kalkıyor. Arka taraflarda yukarıda olduğu için balık havuzun içinde kalıyor. E, uzun dörder beşer metrelik kepçeler var. O 4 metre 5 metre kepçeyle balık alınıyor. Ha, bu karambole yani bilinçli şekilde değil. Bunlarda radar yok. Herhangi bir gözlemleme yakomoz olayı yok. Sadece bulanık suyun içinde karambole çekmek suretiyle faaliyet gösteriyor. Yani toplasanız 15 metrekare bir tanesi 15 metre 30 metrekare alanın toplamı tutuyor. Yani dalyan sahibi zaten ya bir kişidir ya iki kişidir. Eee bir yerde arkadaşları gelirler muhabbette, sohbette, çay içmeye. Yani o şekil çalışılır yani içkide içerler. 2 kişi, üç kişi. Yani bir de kulübenin büyüklüğüne, küçüklüğüne bağlı. Ee, bir de çalışma saati Uzun süre olduğu zaman sürekli halatları indir bindir yaptığınız için, çektiğiniz için yorulma da oluyor. Ama ne kadar kalabalık olursa yani şey çalışması o kadar iyi oluyor. Üç kişi veya dört kişi muhabbet ediyorsunuz. Birisi diyor çek benim şansıma diyor. Çekiyorsun. Artık şansına bastığına kimin kısmetinde varsa içine balık giriyor. Çıkar mı giriyor. İnşallah. İnşallah. Bazı akşam hiç çıkmıyor. Bazı akşam 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo. Yani o kadar. O da yani balığın akın durumuna bağlı. Kısmet. Şimdi Koca Derya'yı var. deniz balık bulamayacak <gülüyor> mı gidecek Bulur. buraya kısmete içine giren girer, girer. Gir, girmeyen çeker gider. Yani bizim bu sistemlerde balığın kaçma olanağı çok. Bizim ağlarımıza giren balık yılan balığı, levrek, İspendik, Şufra, Eşkina, Karagöz, Mırmır, yani bu tip dipten gelebilen, kefal, bu tip balıklar geliyor. Bu saydığım balıklar zamanı gelir, 20 metre, 30 metre derinlikten gider, zamanı gelir, bir karış sudan gider. O da sizin kısmetinize bağlı yani. Şimdi bu Dalyanların önünde bir de kanal vardır. Yani balığın göç edebileceği bir kanal vardır. Bu ağızlarda o göç yollarına yakın kanallara kurulur. Orayı takip ettiği zaman ağanın içine girer. Genelde ona göre kurulur. Ama bazı kapıya kanalları balık da var. Tabii. kalıyor. Ondan sonra bekle kapılsın diye. Şimdi doğanın vermiş olduğu bir etkiyle mesela 200-300 metre ilerideki kumu alıyor getiriyor, bunun önüne yığıyor. Ee, mesela 10 gün estiği zaman bakıyorsunuz 1 metre olan derinlik 10 gün estikten sonra 1,5 metreye kadar çıkabiliyor. O da sizin kısmetinize bağlı. Yani o Lodoslarda, Poyrazlarda, Karayelde, Kıblede bunu oradan oraya taşıması denizin oradan oraya taşımasıyla ile sınırlaştırabiliyor. Yani sınırlaştırdığı zaman da yapacağınız bir şey yok. Bu sefer balık alamıyorsunuz. Balık da girmiyor ya. Yani. Şimdi öyle bir e, doğa şey yapmış ki, ayarlamış ki kendini. Mesela burası çamurlu. Bizim dalyanın olduğu yer çamur değil. Bir bakıyorsunuz, 10 tane mesela dalyan varsa 5 tanesi çalışıyor. Diğer 5 tanesi çalışamıyor. Suyun berraklığından ağları indiremiyor. Yerin konumuna, durumuna da bağlı. Dinlediğimiz gibi dalyanlar aslında doğayla, Doğadan çok fazla referans alarak ona göre ondan öğrenilerek kurulan stüktürler ve aslında doğayla baya barışık bir balık avlama yöntemi. Ufak bir detayı da söyleyelim. Dalyanlar ufak balık almıyorlar çoğunlukla. Çünkü zaten az kişi dalyanda çalıştığı için genellikle amaç büyük 3, 5, 7 ya da 9 kiloluk balıkları almak. Az kişi olduklarından bunların hepsini poşetlere, sandıklara, torbalara doldurarak... Taşımak zor geliyor onlara. Onun yerine ekonomik olarak daha değerli olan ve daha yetişkin olan büyük balıkları alıyorlar. Ee, yüksek sesle dinlediğimiz e, polis emeklisi Doğan Bey'di. Kendisi bir dalyan sahibi. E, aynı zamanda da usta bir ota balıkçısı. E, kısık sesle de e, tatlı yorumlarını dinlediğini, dinlediğiniz e, Osman Bey'di. Osman Bey'de 60 yıllık bir balıkçı oluyordu. E, Esas olarak e, Dalyan'dan daha öte e, ağları olan ve ağ balıkçılığı yapan biri. Ama e, 60 senedir de Dalyan'ın üstünde olan e, bir e, balıkçı duayeni diyelim. Şimdi e, Dalyanlarla ilgili biraz daha bilgi alalım. E, bu sefer de e, doğrudan Dalyan inşa eden bir ustadan e, konuk olarak bilgisine başvurarak onu bir dinleyelim bakalım. Ya bunun yapılış amacı şu ben dalgalı ağda nasıl balık tutarım? Ne yapıyor? Bir üreterek bu çözüm bulundu. Yani şu havada avrak ödüyesi insanlar, ama de bu havada bu balığa nasıl tutar diye düşündüler bunu yaptılar. Bak evet. evet. hava bir de kanalları evet. bulunması gerekiyor. Evet. Kumda otun arasında evet. kanal vardır, evet. ilk kanal dediğimiz yani. Yani girersin, iki metre derinliğe alması zorundasın. O kanaldan girer bak. Bu. Yani Burası kumluktu. Bizim mesela müreffet dediğimden müreffet kısmında daha kayalık deniz, taşlık olduğu zaman orada 60 santim, 70 santim girdiği zaman yetmiyor. Lodos bizim genelde boşaltır dalyan altlarına. Lodos estiğiniz ama dalgalar büyük oluyor kumu kaldırıyor. Kazıklar boşta kalmaması için burada en az bin metreye çıkması lazım. Hiç suya girmeden yapılır bu, ıstanmasın bunları. Bitire bitire gidersin. Kıya başlarsın kazıkları çakarak, üzerinden kalatları döşeye döşeye bitirerek gidersin. Yüksek tutman gerekiyor çünkü büyük denizler oluyor. Bak bunun ön tarafta bir ağ var diye bir kazıkları kaldırsın. Mevsim yok. Şu anda mağaza mağaza olsun bir haftada bir dalyanı kurarsın. Balık tutacağım diyorsan. Eskiden yapılıyordu. Şu anda balık bittiği için zaten bu mezbirleri daimine geldi hepsi. Ve 2000 yılına kadar olanlar ruhsatları kalacak. 2000 yılından sonra yapılan bütün dalyanlar izinsiz sayıyor. yıkılacak hepsi. Hepsini. Balık alsın. En az eğer dalyanın arasında 500 metre mesafe olması gerekiyor kanun. Bunları daha bırakamazsın mesela. Normal balıkçı gerekli önüne daha bırakamaz böyle havalarda. Çünkü vergesini ödüyor. Evet. strüktür konusunda bilgi aldık. Nasıl kullanıldığını öğrendik daha doğrusu dinledik öğrendik evet. bilmiyorum ama e, evet. hangi balıkların oradan geçtiğini bütün bu neye göre doğada hangi hususlara dikkat edilerek bulundukları yerleri inşa edildiğini dinledik ustasından. Evet bunu belki mimarlıkla bağlamak lazım nasıl bağlayabiliriz deyince girişte mimarlığın mimarsız hali demiştik aslında ortada bir ihtiyaç var bir durum var ihtiyaç sahipleri var. Ve onların e, deneme yanılmayla zaman içinde üst üste koydukları bilgiyle ürettikleri var. Dolayısıyla ortaya çıkan şey adeta bir mimarlık dersine dönüyor. E, sadece giden öğrenciler değil bizim için de orada gördüklerimiz gerçekten etkileyiciydi. Çünkü e, ne bir eksiği var ne bir fazlası var. E, süs yok, gereksiz e, yapısal eleman yok e, ama eksik bir şey de yok. Her şey olması gerektiği gibi çalışması gerektiği gibi e, deniz üzerine konmuş. Böyle yabancılaşarak bir uzmana yaptırılmış stüktürler, yapılar değil, bizzat kendilerinin yaptıkları yapılar. Dolayısıyla öyle olduğu için de sadece yapısal olarak değil, içindeki hayatla orada edindiği yerle hem sosyal hayatın bir parçası hem coğrafyanın, fiziksel çevrenin çok... İyi ilişki kurmuş parçası uzantısı haline geliyor. Yazılmamış bir bilgi alanı aslında kendi içerisinde çok yoğun evet. ve dolu. Ee, ustanın son sözleri arasında yer alan bir yıkım kararını eğer e, duyduysanız dikkatli bir şekilde dinlediyseniz e, fark etmişsinizdir. Mevcut olan yaklaşık 30 tane dalyan içerisinde e, belli bir duruma göre 2000 yılından sonra getirilmiş olan bir ee, yasa demeyelim de bir prensip kararı diyelim 2000 yılından sonra herhangi bir vergi ödediğinize dair bir belge gösteremiyorsanız Yıkım kararı var demektir dalyanızın üstünde Bu da normalde biraz önce söylediğim gibi yaklaşık 30 tane olan dalyanların sayısını Aynı kıyı şeridi üstüne 6'ya indirecek Bu da e, bu yazılmamış bilgiyi ve o dalyan sahiplerinin sahip olduğu dalyana dair o belliğin ortadan kalkması demek İsterseniz isterseniz biraz daha Doğan Bey'den bu dalyanların yıkılmasını dinleyelim ve nasıl organize olduklarını ya da nasıl bir tepki gösterdiklerini duyalım. Kimisi dedi mahkemeye verelim dedi. Kimisi dedi geldikleri zaman yakarız dedi. Yani herkes bir şeyler söyledi. Bir, bir sefer bir araya toplandık. Ama toplanmanın bir faydası. Yok. Elimizden gelen herhangi bir bir şey yok yani yaslanır bu yakın kararı çıktığında yapılan masrafları kim karşılayacak? Zamanında bunlara e, ilgili kurumlar izin vermeseydi yapamazsınız deselerdi. Mesela 2007'de çıkan e, özel idarenin söylemesine göre 2007'den sonra bölgeye bir tane davul çıkar yapılmadı. Ama bizim elimizde bak 2009'da ödenmiş şeylerimiz var. Ejimli var. Bunları zamanında yaptırmasalardı. Ticari amacı fazla yok yani. Ona keza vergisini veriyorlar. Ee, bu yıkım konusunda şunu araya eklemek lazım. Bunlar oradaki hayatın çok doğal parçaları e, fakat onlarla ilgili onlara yönelik tepkiler daha çok dışarıdan gelenlerden yani orada aldığımız duyumlara göre kısmen e, çoğu da e, oradaki hayata e, yeni katılan yabancı olan daha çok işte emekliliğini geçirmek için gelip e, onları e, klasik bir sayfiye kasabasının kıyısında görmek istemeyen e, kişilerin bazı şikayetleri olduğunu öğrenmiştik. E, harbuki bunu bir kenara bırakırsak e, dalyanların içindeki hayat ki Jensen ondan bahsedebilirsin biraz. Hı hı. E, yani oradaki sosyal hayatın bir uzantısı halinde devam ediyor. Aynen öyle. Kullanıcısıyla çok iç içe bunlar. Çünkü e, kendilerini kuran e, ve kullananları e, fazlasıyla yansıtan strüktürler Her biri yerine özgün ve de her biri e, kurduğu kişiye göre... Fonksiyonlar katıyor üstüne. Bu e, hafif strüktürlerin e, üzerinde küçük kulübeler var. Ve bu kulübeler işte e, kullanıcısı orayı e, nasıl kullanacaksa ona göre e, donanıyor. E, büyüyor, küçülüyor e, ve farklı fonksiyonları karşılayacak halde bazısının içine soba giriyor. bazısında sadece tek bir çıkırk oluyor. Bazısı neredeyse bir oturma odasını andırıyor. E, o yüzden e, kuran ve kullanan kişilerle bu yapılar e, çok... Kaynaşık iç içe geçmiş durumda yaşantıları. Çünkü kurulmasından itibaren geçirdikleri vakitle beraber paylaşımları çok uzun bir süre yayılıyor. Bir de bu balık tutma işi zor çünkü özellikle kötü bir havada yapılması lazım. Denizin bozuk, poyrazın olması gerekiyor. O yüzden de çok özveri isteyen bir iş. Gece yapılıyor çoğunlukla, buz tutan iskeleler oluyor. O yüzden hayatlarının önemli bir parçası olan bu strüktürlere derin bir bağlılık geliştiriyorlar. Ee, i̇sterseniz onunla ilgili örnek olarak da yine e, şarköylere kulak verelim. Şimdi Arnavut bir e, Dalyan sahibi olan Abidin Bey'i dinleyeceğiz. Kendine özgü bir karakter olarak. Ne havası bu? Arnavut ben Arnavut havası bu. 15 yaşından beri 78 yaşındayım. Göre sabır kuvveti ise 15 yaşından beri bu Daylan'a giderdi. Benden şey yok bu Daylan üzerinde. Hepsi öldü, sakatlandı böyle. Ben şimdi buna aynı bir kadın kız gibi aşıkım ben. 50 senemi burada geçirdim. Görmeden bunu duramam. Bakar mı oldan köyden görünür Daylan dönerim mi Çok çok masraf bunu şimdi. Yeniden yapamazsın. 20 milyara yapamazsın bunu. Yenisini. Tek kalas gittik, Sonra böyle yama, yamadık. Tek kalas, Tek kalas o. Başka daylanların gibi ama sonra böyle kapattık. Kapattık. Böyle geniş olsun. Balık almağı buradan alırsın. uzak kaldı mı? Kışın burada şey yaparız. Müslutar kalas. Böyle balık balık şeklisi el Aha. arabasına doğru, doğru, Yok o bereket yok da. Herhalde ikinci, üçüncü kez duyduk. O bereket kalmamış. Denizdeki balığın sayısının azaldığını birinci ağızdan e, tekrar duyabiliyoruz burada acı bir şekilde ve dinlediğiniz gibi e, Dalyanlarla olan bu ilişki bir ömre yayılıyor e, ve bu ömürler çok eskiden beri e, jenerasyondan jenerasyona aktarılarak e, gelen bir bilgiyi taşıyorlar kendi üstlerinde. İsterseniz e, yine daha önce de misafirimiz olan Doğan Bey'i tekrar Dalyan üstüne ve Dalyan'ın geçmişiyle ilgili dinleyelim. Bu demir borular yerine müşet ağaçlarında yapılmış kazıklar vardı. Onların üstünde yapılıyordu. Yani metal aksamlar yoktu, hep ağaç aksam. Her şey ahşaptı. Yani diyebilirim ki ben 52-53 yaşındayım. 15-16 yaşında olduğunu tahmin et. 30-35 senesi öncesinden ben kendimi dalına çıktığımı biliyorum yani. Şu an benim e, daldır çıkarımızın bulunduğu yerin ön tarafında bundan 35-40 sene önce daldır çıkar vardı. Bu sahil şeridinde olabilecek olan e, daldır çıkar sayısı 15 tane ya vardı bir yoktu o zaman. Şimdi 32 tane. Şu an bizim daldır çıkarımız olduğu yerde e, huzur sitesi var. Bu huzur sitesinden yazda gelenler bizim normal da daldır çıkarı ee, bir turistik tesis olarak kullanıyorum. Gelince evet. görürsünüz ben şeye yazı da yazdım. çıkarın kapısına yazı yazdım. Gelen misafirlerimiz güneşlenmek, balık tutmak e eğlenmek amaçlı kullanabilir. Yeter ki ağaç ve demir aksamlara zarar vermeyin. Kulübenin üstünden atlamayın diye ben koskocaman yazı yazdım. Yani sadece ben kendim kullanmıyorum bunu, tabii vatandaş da kullanıyor. Geliyor üstünde fotoğraf çekiliyorlar, güneşleniyorlar, merdiven koyuyoruz biz e, kulübenin ön tarafına. Oradan rahatlıkla inip çıkabiliyorlar, yüzebiliyorlar. Doğaya zarar vermeden ondan öğrenen, ona göre inşa edilen bu yapılar yapı kurma ve yaşama dair bir bilgi alanını kuruyorlar aslında. Evet. Bununla ilgili aslında belki biraz açılabilir neler oluyor. Mesela dalga düzeyi, hangi bölgede olduğu, hangi açıyla kıyının denizle buluştuğu, rüzgar, rüzgarın yönü, oradaki denizin derinliği, bütün yapı ona göre şekilleniyor. Yani bazıları daha alçak, bazıları daha yüksek çünkü öyle olması gerekiyor. Veya gündüzün kullanma saatleri, kullanma mevsimleri, o yapılan işin yani balıkçılığın gerektirdiği, işlevle ve işle çok ilişkili olarak donanıyor o küçücük kulübe. Çünkü ben çok soğuk az önce Cenk'in söylediği gibi soğuk bir kış gecesi orada beklenebiliyor. Yani tüm bu teknik bilgiye dayanan bu bilgi alanı ve tabii ki yaşantı içinden öğrenilen bu bilgi alanı mevsimlerle örülü, kişilerin yaşamları ile dolu. Çok katmanlı özgün bir yaşantıyı tarifliyor aslında özetlediğimizde çalışmadıkları sürede biraz önce dinlediğimiz gibi kamusal başka amaçlarla da kullanılabiliyor bu yapılar sahilde ve deniz üstünde özel mülkiyet alanları tariflemiyorlar zarar vermiyorlar doğaya. Ee, ve de e, tüm bu dinlediklerimizden ve bizim oradaki gözlemlerimizle aslında çözülemez gibi görünmeyen bir nedenle yıkılmak zorunda kalıyor gibi görünüyorlar. Ee, ama aynı zamanda kıyı alanlarını işgal etmiş onca ev, tesis ve bunun gibi yapı hala mevcutken kanunlara göre yasa dışı olduğu halde tüm bunlar yıkılamazken e, ve hala yapılmalarına bunların göz yumulurken bu aslında e, doğadan öğrenen ve doğanın içine ona zarar vermeden inşa edilen yapılar yıkılmak zorunda kalıyor. Zaten özveriyle yaşatılan, gönül verilerek yapılan, küçük bir ekonomik getiri sağlayan bu tutku işi, yıkım zorunluluğu ile bu işte uğraşmaktan vazgeçecek insanların yok olmasıyla da belleğini ve varlığını kaybedecek gibi görünüyor ne yazık ki Şarkköy'de. Ee... Aslında birkaç kişiye teşekkür etmek lazım. Hani bizim orada e, bunlarla tüm e, bunlarla karşılaşmamızı sağlayan Şarkı su Ürünleri Kooperatifinden Cengiz Bey, emektar balıkçı ve dalyan sahibi Osman Bey, yarı mucit araba tamircisi ve dalyan kurma ustası ve dalyan sahibi Kamil Bey, e, tekrar çokça e, sesini duyduğumuz dalyan sahibi Doğan Bey ve Ayhan Bey'in kafesinde tanıştığımız ama ne yazık ki ismini hatırlayamadığımız e, dalyan ustasına buradan çok teşekkürler gönderiyoruz. Umarım bizi dinleyecekler. Arkadaşlar konuşmadım, karışmadım. Karışmak için <gülüyor> can attım ama araya müzik bile koymadan korsan balıkçılık yayınını yapıyorsunuz diye düşünmeye başladım. Sevgili lüfercilerin, defnelerin kulaklarını içimden çınlatırken tam da o sırada aslında içinde yaşadığımız sosyal, kültürel, politik mekanın katmanlarına dokunan mimara rağmen devam eden mimara rağmen var olabilen yapısal çevreye odaklanan aslında şahane bir deneyim anlattınız bize. Mesleki bellekten, sosyal bellekten, kamusal alandan bahseden toplumsal bilinç oluşturma süreçlerinin aslında tam da Türkiye'nin mikrokozması olarak Şarköy'de biçimlendiğini, devam ettiğini görüyoruz. O anlamda açıkçası çok etkilendim. Bence daha da etkileyici olan bu kayıtların İTÜ'de birinci sınıf öğrencileri arkadaşlarımız tarafından gerçekleştirilmiş olması. Tam da bu noktada mimarlığın mimarsız hali geziler üzerinden hem eğitimciler açısından ki onu başında da vurguladınız. Hem de mimarlık eğitimi alan bizim gelecekteki genç meslektaşlarımız için olağanüstü kapılar açıyor, olağanüstü katkılar sunuyor diye düşünüyorum. Tam da bu noktada. Aslında gelecek programlardan birinde mimarlık eğitimi ve gezi deneyimi ilişkisine üzerine bir şey yapmak gerektiğini düşünüyorum. Harika fikir. Evet. Programı kapatmadan önce bir de blogumuzdan da bahsedelim. Onu da atlamayalım. Acikmimarlik.blogspot.com sürekli görsel bir anlatı Dinlediniz. Onunla ilgili desteği bloktan tamamlamaya çalışacağız. Orayı da ziyaret ederseniz, görüş ve önerilerinizi de yazarsanız ve biz de paylaşırsanız çok seviniriz. Evet, ikinci programın sonunda bayram öncesi. Aileleriniz ve sevdiklerinizle mutlu bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar.